Merhaba, ormanlık alanları, petrol boru hatları, enerji santralleri, petrol ve doğal gaz aramaları gibi işletmeleri açan iki yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18. maddelerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerle ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doğal gaz boru hattı, ile arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin önü açılmış oldu. Yönetmelik hükümlerine göre ormanlık alanlarda ayrıca haberleşme tesisleri işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislerle eğitim ve spor tesislerine, yol, liman, geri hizmet alanı, hava alanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine izin verilebilecek. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem Şöyle konuştu: Maalesef bu tür haberler artık ülkemizde olağan hale geldi. Geçtiğimiz günlerde sulak alanlar yönetmeliği ve milli parklar yönetmeliği de benzer amaçlarla değiştirmişti. Gün geçmiyor ki böyle gelişmeler kamuoyuna yansımasın. Sanki öyle bir ülkede yaşıyoruz ki İskandinavi gibi her yer orman, sulak alan ya da milli parklarla kaplı ve bu tür tesis ve yapıları yapmak için başka hiçbir seçeneğimiz yok. Oysa ülkemizin yalnızca dörtte biri orman ve bunun yarısı bakıma muhtaç. Milli parklarsa topraklarımızın yüzde biri bile değil. Bu yeni yönetmeliklerden sonra ormanlarda ormancılığın, sulak alanlar ve milli parklarda da doğayı korumanın dışında her şey yapılabilir diye konuştu. İzmir Ali Ağa'da Çakmaklı köyü değirmen yıkığı mevki yakınlarında yapılması planlanan Enka kömür yakıtlı termik santrali çet olumlu kararı Danıştay tarafından bozuldu. Egeçep, Foça Ziraat Odası, Foça İlçesi Zeytin Üreticileri Birliği, CHD ve Yurttaşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enka şirketine açtığı davadan ÇED rapor almak için oluşturulan bilirkişi heyetinin ve raporun yeterli olmadığı sonucu çıktı. Enka Enerji Üretim AŞ tarafından ithal kömürü dayalı olarak kurulması planlanan ısıl gücü 1721 MW Ali Enerji Santrali projesine 5 Mayıs 2010 tarihinde ÇED olumlu karar çıkmıştı. Santral projesinin yapılacağı bölgede hem tarım arazileri hem de tescilli taşınmazlar bulunuyor. Çakmaklı köyü, Değirmen Yıkı, Hacı Mehmet Çiftliği ve Kahramanlı köy içi mevkiinde bulunan 1,5 5000 ölçekli haritada sınırları gösterilen 41,3 hektar alanda yapılmak istenen imar tadilat planında 3.64 hektarlık kuru dikili yarım zeytin arazisi 37.66 hektarlık kuru marjinal tarım arazisi bulunur. Proje tarımsal nitelikli alan sınırları içinde yer aldığı için imar planı tadilatı İzmir İl Tarım Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla reddedilmişti. Danıştay kararında 3 çevre mühendisiyle alınan bilirkişi raporunun yeterli olmadığı belirtilerek alanın özelliklerine göre arkeolog, sanat tarihçisi, şehir plancısı, ziraat mühendisi ve benzeri uzmanlardan oluşan bir heyetten yeni rapor alınması gerektiği vurgulandı. Davut vekillerinden avukat Arif Ali Cang'ı Danıştay'ın bozma kararını Ali ve bölgenin havasını, suyunu, toprağını, yaşamını savunma mücadelesinde önemli bir aşama olarak nitelendirdi ve şöyle devam etti. Bu kararla var olan termik santral projelerinin durdurma Çalışan kirletici tesisleri denetleme şansımız doğdu diyor kendisi. Enerji Bakanı Taner Yıldız kuraklık nedeniyle elektrik üretiminin sorun olabileceğini söyledi. Yıldız İran, Gürcistan ve Bulgaristan'dan yaz döneminde elektrik ithal edebileceklerini belirterek şunları söyledi. Bu Türkiye'nin o bölgelerde muhtemel ki önümüzdeki yaz kuraklıktan kaynaklanan elektrik üretiminde bir kısım kısıtlar Olursa buradan bunların bir kısmını telafi etmeyi düşünüyoruz. Aynı telafi etmeyi düşündüğümüz miktar muhtemelen Gürcistan için de geçerli. Suyumuz olursa biz oradan elektrik üretiyoruz. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde bulunan rezervuarlı havuzlu barajların seviyelerinin bu yıl düşük olduğunu gördük. Özellikle Mart ve Nisan ayındaki yağmurların da beklediğimiz oranda gerçekleşmediğini görüyoruz. Bakalım önümüzdeki aylarda artış olursa ne ala. Yoksa barajlarımızda üretilecek elektriğimizin daha da azalacağını ne yazık ki söylemek durumundayım diye konuştu. Kendisi tabii ki iklim değişikliğine gerekli önem verilmezse ve buna ilişkin gerekli önlemler alınmazsa karşılaşacağımız durum da budur. Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu ve Fatsa Derilerinin Kardeşliği Platformu üyeleri Turkuaz Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılması planlanan FATSA HES projesinin etkileyeceği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Projeye göre Çatalpınar, Çamaş, Gürgentepe, Gölkeye ve Kabataş içlerini etkileyecek olan Baraj ve hezler, Bolaman çayı, Reşadiye çayı ve Direkli çayı üzerinde yer alıyor. Ordu doğada yaşam alanlarını koruma platformu üyesi Gül Ersan, Çatalpınar'da yaşayanların bölgede faaliyette olan Irmak HES'in yarattığı tahribattan ve kuruyan dere yatağından gelen Kokudan rahatsız oldukları bilgisini verdi. Kabataş ilçesinde yaşayanların da proje dışında iki HES projesi daha var. Projelerden biri olan Kuzey 1-2 Regülatörü ve Kuzey HES Kabataş'ın Zıngıroğlu mahallesinde girişinde yer alacağı söyleniyor. Tanyar barajı ise aynı mahalleden başlıyor. Yani mahalle iki projenin arasında kalmış. Diğer proje Olan Erkan Regülatörü ve HES'in çökertim havuzu ile İletim tüneli girişi ilçenin Belen mahallesinde yer alıyor. Regülatör ve HES ise gölgeye bağlı direktle sınırlar içerisinde diye konuştu. Direkli havzasında yaşayan ve koruma altına alınmış olan su samurlarının HES'ler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ersan, su olmadığı zaman yaban hayatının da biteceğini, tarım yapılamayacağını, bölgede yaşayanların göçe zorlanacaklarını ifade etti. Sorunlar devam ediyor ama çözümler de biz istersek üretilebilir. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.